Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Hariçten sanat programındasınız. Açık Radyo'da Prizren'deyim, Kosova'dayım şu anda. Ee, Türkiye'de de eğitimini görmüş. Dolayısıyla gayet güzel Türkçe birlikte konuşacağımız ee, bir e, sanatçı konuğum var. Ama buluşma sebebimiz kurucularından biri olduğu bu yıl üçüncüsü düzenlenen Prizren kentine merkez alan Otostrada Biennale. Barış Karamuço. Barış hoş geldin. Hoş bulduk. Çelenk. Sizde hoş geldiniz. Evet, biz burada misafiriz aslında Prizren kentinde. Ben de ilk kez Kosova'ya gelme fırsatı buluyorum. Eski Yugoslav coğrafyasından başka yani yerlere daha önce gitme fırsatım olmuştu, ama Kosova'ya hiç denk getiremedim. Mesela Doku Fest'i duymuştum özellikle Prizren ve civarında. Kosovalı çok sayıda arkadaşım, sanatçı, teorisyen, yazar var. Sen de bunlardan biri oldun artık. Ama ilk kez gelme. İmkanı buldum. Bunun biraz da altında 3. Otostrada Bienniali'nin küratörlerinden birinin Türkiye kökenli aslında Berlin'de yaşayan uzunca bir süredir övüldürmüş oğlu olmasının da etkisi var şüphesiz. Ama bunların hepsini konuşacağız. Şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Barış, sen de BNL'in kurucularından Leo da aslında eğitiminizi e, İstanbul'da da yapmış. iki sanatçısınız ve bir pedagogla Varta'yla iş birliğiyle 2014 yılında aslında otostrada BNL'in oluşumunu başlattınız. Tabii ilkinin hayata geçmesi biraz sürdü. Her BNL'in evet. organizasyonu zaten en az 2-3 yıllık süreçlere yayılması gerekiyor. Nasıl bir motivasyonla e, başladınız? Önce nasıl bir araya geldiniz? Nasıl bir, nasıl bir motivasyonla doğup büyüdüğünüz Prizren kentinde böyle bir oluşum başlatmayı seçtiniz. Öncelikle beni konuk olarak kaldığınız için teşekkür ederiz. Ayrı zamanda Prizren'e geldiğiniz için ve bizimle o açılışı birlikte paylaştığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Belki tarihsel olarak kronolojik olarak anlatmam gerekirse ben İstanbul'da fotoğraf ardından sinema sonra doktora da sosyoloji okumuş biriyim. Ee, yüksek lisans bittikten sonra bir yıl ara verdim eğitimime. Kosova'ya gelip bir şeyler yapmak istiyordum. Fotoğraf çekiyordum. O dönemde sosyalizm kokan yerler diye bir fotoğraf sergisi falan da açmıştım. Onu geliştiriyordum. Leutrim Trim, e, İstanbul dediğiniz ama kendisi İzmir'de heykel ha. ve sanat üzerine e, bir eğitim aldı. Ondan sonra İstanbul'da bir süre kaldıktan sonra Prizden'e geldi. Ve e, organizasyon, kültürel faaliyetler düzenleme noktasında kendisi faal bir arkadaşımızdı. O dönemden tanışmaya başladık. Ben ilk geldiğimde buraya bir küçük reklam şirketi gibi bir şey açmıştık, yaratıcı bir ajans gibi. Leon'un işlerini görüyordum. Ben de bir yerine yardım etmek istedim. Biraz fotoğraf ve görsel alanda desteğe ihtiyaçları var gibi gözüküyordu. Aynı şehirde olmamıza rağmen birbirimizi çok tanımıyorduk. Arkadaşlığımız öyle başladı. Ben ona yardım ederken aslında birbirimizi tamamladığımızı fark ettik. Vatra da eş zamanlı. Şimdi Leo ile ikisi evli ama eskiden şey değildi. evli değillerdi. Daha yeni çıkmaya başlamışlardı. Üçümüz böyle bir araya geldik. Aslında Leo ve Vatra'nın fikriydi daha çok Biennale üzerinden oluşturmak. Ondan sonra beni davet ettiler. Yer almak ister misin dediler. Ben de dedim madem Prizren'de böyle bir şey oluyor ki ben Prizrenliyim. Burada doğdum falan ve bu şehri seven bir insanım. Kendi şehrimi seven. Aynı zamanda uzak durmayı da sevenim. Hem burada olmayı hem burada olmamayı diliyorum. Öyle bir tuhaf ilişki var şehirle. Bu fikir şehre e, sanatçıları getirip, bienal düzenleyip yeni bir bakış açısıyla şehri yorulma fikri konusu. Bende şey yaptı böyle müthiş heyecanlandırdı beni. Yaparız dedim ben de yer almak isterim biraz teknik bilgim vardı benim işte fotoğraftan sinemadan. Biennale'nin farklı medyumları var ama çoğunlukla görsel sanatlar Leo da diğer taraftan heykelle çok yakın olduğu için en azından teknik kısmı sanatçılara gerekli olan bazı böyle sunabiliriz gibi bir fikirle ortaya çıktık. Ondan sonra Biennale nasıl yapabiliriz sorusu ortaya atıldı. Hani biz Biennale'i retorik üzerine yani bir konuşma düzlemi üzerinden ilk başta oturtmaya çalıştık. Bunun için Araştırmalara başladık. Kosova ve etrafındaki farklı farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren yani sosyolog olsun, filozof olsun, kuratör olsun, sanatçı olsun çok kişiyle konuşmaya başladık. Prizren'de böyle bir şey yapmak istiyoruz, yardım eder misiniz falan. Ondan sonra kendi nasıl diyeyim yönetim kuruluşumuzu oluşturdu kendi içinde bize danışman, terminolojik olarak Tabii, danışma kurulu için farklı farklı alanlardaki kişilerden yardım istedik ve böyle bir danışma kurulu kurduk onları davet ettik Prizren'e aynı zamanda şehirden aktivistleri sanatçıları felsefecileri ve aydın veya entelektüel kesimden çok insanı ve halktan da farklı farklı zümrelerden kişileri davet ederek 3 gün boyunca bienal, bu şehre bienal gerekir mi Biennale yapılacaksa nasıl yapılır veya niye biennale yapıyoruz gibi <gülüyor> sorular üzerine tartıştık. En sonunda galerisi olmayan bir şehrin neden biennale olmasın diye bir şey sonuca çıktık tartışmalardan. Bazen kısır döngü içinde boğuşuyorduk. Bazen de yenilikçi fikirler geliyordu. Aslında doğmaz sebebimiz bu. Biraz şehirde galeri olmaması, aktivite olmaması, gençlerin buradan göç etmesi kendini sanatla ifade edememesi, sanatın küçük görülmesi, kültürel faaliyetlerin aslında e, politikacılar tarafından manipüle edilmesi, bunlara bir karşı çıkış, yeni bir nefes, yeni bir bakış açısı e, ihtiyacı, yeni bir nasıl diyeyim? Yani şehri farklılaştırma veya şehri e, kendi özümüze yani şehri anlamak istediğimiz şekilde hissetmek istediğimiz şekilde dönüştürme çabasıyla böyle bir e, e, fikirden ortaya çıktı. Bunu... Şeye atlayayım mı o zaman Tabii. bu 2014 ve hatta belki biraz evveliyatı var kuruluş aşaması ve ilk süreç. Bugün geldiğimiz yerde ise Prisne'nin belki de tek görsel sanatlar güncel sanat kurumu diyebileceğimiz bir mekana da sahip oldunuz. Almanlara aitmiş anladığım kadarıyla eski bir askeri, üst askeri hangarı bir üretim ve eğitim, öğrenme mekana dönüştürdünüz. Yani sadece iki yılda bir, işte birkaç ay süren bir Bienal sergisi ve programı yapmanın çok ötesinde o Bienal'in sürecine de destek verecek şekilde, sergi üretim sürecini de eser üretim, prodüksiyon süreçlerini de görünür kılacak ama Bienal'in öncesinden, Ve sonrasından bütün hasta sürece yayılacak ekibinizde bir pedagogun da olmasının katkısının çok olduğunu düşünüyorum o yönde. Bütün eğitim programlarını da yaptığınız bir mekana kavuşmuş oldunuz. Biraz da ondan bahseder misin? Tabii. Ee, hikayeleştirmek adına şöyle başlayayım. Şu an e, Atosrada'nın eğitim ve üretim merkezi olarak isimlendirilen yeri eskiden Yugoslavia'da. E, Ordusuna ait bir mekandı ve 99 savaşında ben prison'de kaldım. Dışarı çıkamadık, kaçamadık ülkeden ve her gün oranın bombalanmasını izliyorduk yüzlerce bomba düşüyordu. Tomahawk'ydı falan. Öyle bir zaman geldi ki havadaki hareketten şeyleri görebiliyorduk. Şu şu uçakta şu bombayı attı falan. Orası sürekli bombalanıyordu ve savaş bitti 3 ayın sonunda. NATO hiç savaş daha uzun sürdü tabii. NATO bombalandırma bombalaması bittikten sonra biz direkt şey oraya gittik ve orası yerle bir edilmişti. Öyle bir imaj vardı benim gözümde orayla ilgili. Zaman içinde sürekli Leva Batrayla şeyi konuşuyorduk işte. Alacaksak burada bir yer alalım. Yani buranın hem geçmişi çok farklı bir geçmişi var. Ondan sonra o 99'dan işte 2000'li yıllar diyeyim. Bugüne kadar orası Almanların NATO base üstüne <gülüyor> e, e, kullanılmaya başladı. Ve biz şey olmak istiyorduk hani biraz e, askeri şeyden sıyrılmak. <gülüyor> Artık o askerlerin oraların kapalılığını aşmak. Onun için kültürü oraya sokmak istedik. Orada oran ismi şu an Innovation and Training Park. Hı hı. Ve biz aslında inovasyon olarak sanatla bir inovasyon yapıyoruz. Ama oradaki e, üreticilere daha çok açık orası. Biz de aslında Sarat'ın bir üretim aracı olabileceğini ve insanlara iş imkanı sağlayacağı noktasını üzerine biraz inşa etmek istedik orayı. Onun için de orada sürekli kurslar düzenliyoruz şimdi. Efendime söyleyeyim, dikiş kurslarımız var, odun kurslarımız var, marangozluk, Efendime söyleyeyim demir e, demir üzerine çalışıyoruz. E, üçte modelleme ve üçte print e, konusunda gençlerimize imkan veriyoruz. Ben biraz daha çok e, medya ve komunikasyon alanında fotoğraf, sinema, işte hikaye anlatma, oral story çekme gibi şeylerden e, gidiyoruz. Amacımız e, Kosova'da olmayan aslında sanat üretimi noktasında Yeni bireyler yetiştirmek ve bu bireyleri aslında bir nevi bir sonraki edisyonda aslında proje koordinatörlüğüne gidecek bir sürece hazırlamak. Ama bu sayede de mesela geçen 3 ay önce kurslarımız vardı yoğun bir şekilde. Pandemi yüzünden bir kısmını online olarak tutmak zorunda kaldık ama Kosova'da numaralar azaldı içim şeye geçtik bizim alanımızda son birkaç e, dersi falan verdik. Son iki hafta öyle geçirdik. Oradaki çocuklardan e, birkaçı şu an bizimle çalışıyor direkt ve sanatçılarla olan e, ilişkimizi görüyor. Nasıl konuştuğumuzu, nasıl iletişim halinde olduğumuzu, aslında bütün onlara biraz öğretmeye çalıştığımız şeyleri pratikte görme e, şanslarını elde ettiler. Bizim de amacımız e, bir nevi prizrendeki gençlerin göçünü Çakır. Çünkü iki türlü göç var. Bir, Pristina göçü var. Başkente gidiliyor. İkincisi de tamamen Kosova dışına çıkılıyor. İşte bizim amacımız biraz buraya iki aylık, iki senede bir düzenlecek olan bir festival Hı. düzenlemek. Farklı insanlardan, farklı katmanlardaki sanatçıları bir araya getirmek. Aynı zamanda yeni nesli güncel sanat ve güncel sanatın farklı şekilde dünyayı okuyabilme veya gözlemleyebilme noktasında kendilerine biraz yardım etmek gibi şey yapabilirim belki. Peki geleceğin sanatçıları, kültür yöneticileri, prodüktörleri, yaratıcı endüstrilerde çalışacak insanları yetişmiş oluyor. Yani BNL'in kendisi de zaten bir okuldur. O anlamda çok şey öğretir hepimize, içinde çalışanlara. Ama siz bunu bir adım daha öteye götürmüş oldunuz. Bir de BNL'in üretim... ...araştırma süreçlerini de şeffaflaştırmış da... ...görünür de kılmış oluyorsunuz bu biçimde. E, bütün bunların üzerine... ...ekleyebileceğim şey belki şu olur... ...bu bahsettiğin e, mekan aynı zamanda... ...Biener'in sergi mekanlarından hmm. da biri. E, Biener'in de merkez üssü ...o evet. anlamda. Yani Biener'in açılışının yapıldığı... ...partisinin yapıldığı Aynen. bunlar da önemli. Bir, ara, bir araya gelmek... ...onu kutlamak da çok değerli şüphesiz. Ama aynı zamanda bazı sanatçıların... ...işlerinin de orada sergilendiği... ...hem iç mekanda hem... E, Orası kentin biraz çeperinde, biraz periferide kalan bir yer anladığım kadarıyla. Açık alanda da. Zaten oradan şuna gelmek istiyorum. Bu Biennale'de özellikle, yani geçmiş Biennale'de de öyle miydi çok bilmemekle birlikte, bu Biennale'de özellikle kentin farklı tarihi mekanlarının, O çok katmanlı e, tarihi mekanlarının e, bu askeri üst bile aslında tarihi sayılabilecek bir mekan Aynen. o anlamda. Ve de kamusal alanın, açık havadaki mekanlarının işte mekanının açık havaya nüfuz eden e, yerlerinde işlerin kullanıldığını görüyoruz. Bu da bizim kentin o çok katmanlı haline görsel sanatlar yoluyla bir katman daha ekleyerek belki okumamıza yardımcı oluyor. E, bu Bienal'de gerizgahta söyledim. E, birbirleriyle sıklıkla işbirliği yapan iki küre E, davet evet. ettiniz, Övül ve Yoan'la o davet nasıl oldu, nasıl birlikte çalıştınız? Bu Biyana'nın konsepti, o yolculukla ilgili konsepti hakkında sen ne düşünüyorsun? Çok mutluyum, sadece tek kelimeyle özetlenemek gerekirse bu süreçten ve bu sürecin sonunda ortaya çıkan bütün işlerden. Yoan'a ve Övül'le e, aslında di Balkone öncesi biz konuşmaya başladık. Aslında Johanna ile konuştuk. Ondan sonra Johanna Övlü önerdi bize. Çünkü Di balkoniyi birlikte yapıyorlardı. Biz de seve seve kabul ettik. Çünkü daha önce anlattığım gibi bizim danışma kurulumuz bize festival bittikten sonra hepsine teşekkür ediyoruz. Çoğunu da zaten davet ediyoruz festivale. Görüyorlar. Ondan sonra yeni fikirlerle geliyoruz. Kimleri seçebiliriz? Biraz bize... E Yol gösterebilir misiniz? Çünkü biz karar almıyoruz. Üç, üçümüz amacımız tamamen bizi kendimizi saf dışı bırakmak biraz bu noktada ki öyle bir şey olmasın bir kiminin tanıdığı doğunu veya bunu almayalım diye. Onun için zaten ilk edisyonda çok uzaktan e, Tayvandan e, kuratörümüz vardı Menre Shu ki buranı hiç bilmeyen biri gelsin ki buradaki iç sıkıntılardan e, bamsız kalsın, kalsın evet, ki evet. seçimini yapsın. Yohana'yla Övül de biraz öyle kurulumuz tarafından önerilen isimler arasındaydı. Sonra Yohana'yla e, konuşmaya başladı. Kendisi Övül'ü de dahil etmemizin iyi olacağını bahsetti. Sonra bir grup oluştuk ve çok güzel bir şekilde e, çalışmaya başladık. Bu aslında bir ikililik. Yohana, Övül farklı ikililikleri doğurdu. Mesela pandemi yüzünden Kosova'ya gelemeyen sanatçılara yani eş e, host yani eş misafirperver diyemeyiz ama şey ev sahibi ev diyelim. Sahibi, aynen, Çünkü aslında tabii ki ev sahibi ama aynı zamanda o, o çok güzel bir e, tercih olmuş benim de görebildiğim kadarıyla özellikle gelemeyen sanatçıları buradan Kosova'dan özellikle Priştine'den olan birileriyle bir araya getirmişsiniz. Aynen. Dolayısıyla onlar diyalog içinde, işbirliği içinde bazen uzaktan tabii evet. E, evet. işler ortaya çıkartmışlar. Hem araştırma sürecinde, hem üretim sürecinde. Üretim, tabii. O ikililik aslında burada bir, bir, bir sanatçı ol. Bazıları sanatçılar da, bazıları aktivistlerdi, bazıları da e, işte felsefe veya sosyoloji tarafından e, hayata veya çalışmalarını sürdüren kişiler sanatçılarla ve kuratörlerin ve bizim şey nasıl diyeyim bir grup oluşturarak öyle çalışmaya başladık. Onlar bazı araştırma metinleri yollarlardı. Sanatçılar okuyorlardı, Videolar çekiyorduk sürekli. Eee görüntülü arıyorduk sanatçıları, mekanları gösteriyorduk ama tabii Übilin dediği gibi hani çoğunlukla buraya gelip, prezidene gelip iş üretenlerin çok mutlu olduğu bir bienal oldu bu ama diğer sanatçılarımız da keşke gelseydi gönül isterdi hepsi burada olsun bu havayı solusun. çünkü yani çağdaş sanat aslında mekanla çok e, birebir değil yani mekansız mekansız düşünülemeyecek bir e, durumdayız sanırım çağdaş sanatla birlikte onun için e, buraya gelen özellikle Türkiye'den Banu Cennetoğlu olsun Hera olsun e, her ikisi de Gülsün Hanım gelemedi maalesef O da kısmetse e, kapanışa veya önümüzdeki edisyona ben, davet etmek isteriz. Yani isimleri de anayım. E, Hera Büyüktaşçıyan, Banu Cennetoğlu, Gülsüm Kara Mustafa. Bir de aslında anısına saygı duruşunda bulunalım. Burada anmış olalım sevgili Hüseyin Bahri Arptekin. E, Türkiye'den e, işleri sergilenen sanatçılar arasında yer alıyor. Ve işte şeyi bağlamak istiyorum sadece. Hera ile bizim e, kültürel alanda çalışan Nora Krasnichi diye bir arkadaşımız var. İkisi mesela mi? mimar, aynı zamanda konservatör. Hı hı. E, ikisi birlikte fikri geliştirdiler. Ondan sonra Hera geldiği geldiği zaman, prezlerine ilk gelişinde Şubat'ta gelmişti. Direkt böyle gördü herhalde işi falan. Ben yüzünden fark ettim o şeyi. Pırıltı falan gözünden. İşi oturttu aynı şekilde... Banut geldiği zaman da direkt böyle anında oturttu. Çünkü şehir biraz böyle efsunlu bir şehir burası. Hem çok sıcak hem çok soğuk. Ama ortasından nehir akıyor. Bu nehir de aslında bir nevi bir yenilenme, bir sürekli bir hava değişikliği getiriyor. Hem bize hem de sanatçılara. Bu vesileyle sanatçılar buraya gelen sanatçılarımızın çoğu. Öğül ve Yoana'nın kurmuş olduğu nehir, akan nehrin etrafındaki serginin serpiştirilmesi serginin oluşturulması konseptine çok yakın hissetti herkes kendisini ve böylece biraz ortasından girdim konuna ama şöyle diyeyim sergimizin büyük bir kısmı nehrin etrafında kuruldu ve çeperindeki bizim kullandığımız özellikle işte eğitim ve üretim merkezimiz ve otobüs istasyonunun dışındaki bütün mekanlar aslında çoğu kamusal alanlarda ve Nehre yakın yerlerde. Aynı zamanda bizim farklı bir özelliğimiz var. Ee, duvarı olan her yeri biz galeri gibi kullanma taraftarıyız. Bunun içinde eski değirmenler de oluyor. Eski tarihi evler de oluyor. Bir kısmı yıkılmış. E, tarihsel ve kültürel değeri olan yerlerde bizim e, sergi alanımız olabiliyor. Yani öyle bir kısıtlamamız yok. Kuratörlerimizle birlikte şehri geziyoruz. Mekanları görüyorlar bir mekan beğeniyorlar sonra o mekan sahibiyle konuşmaya başlıyoruz şansımıza da çok mekanların çoğu e, şehirli kimliğinden e, bize destek oluyorlar çünkü Prizren'de böyle bir e, şehri sevme durumu var o şehre iyi geldiğini hissediyor e, buradaki e, bize mekanlara tavsiye eden e, kişiler. Onun için o konuda da biraz şanslıyız aslında. Farklı farklı yerlerde sergi yapabilme ve sürekli her iki senede bir mekan değiştirme. Biraz göçebe bir bilinalist. <Gülüyor> aslında aynı şehirdeyiz ama mekanlarımız göçebe. Bazısı yıkılıyor maalesef. Günümüz kapitalizm e, neoliberal dünyası yüzünden dönüşüyor. dönüşüyor yıkılıyor. Eski evler yanıyor falan. Türkiye'deki kişiler aşinadır buna. Biraz biz Türkiye'nin 90'larda yaşadıklarını, o dönüşümü falan şimdi yaşamaya başladık. O e, kimlik kaybolmaya başlıyor şehir kimliği ama BNL bir şekilde o şehir kimliğine tutulmuş. Buradan e, kökünü Prisren'de e, barındıran Ve diğer şehirlere yavaş yavaş sarmaşık gibi diyebilirim belki yayılmaya başlayan bir parazit diyeyim. Keşke parazit gibi olsa böyle yayılsa, her tarafa büyüse. <gülüyor> bu sene çünkü İpek ve Pristini'yi de davranıştık. Ben de tam da, tam da sana onu soracaktım hakikaten. Çok güzel bir yerde denk getirdin. Sen de soluklanırken tam da sormak istediğim oydu. İlk kez artık Pristini'nin de ötesine geçen, senin biraz önce dile getirdiğin gibi sabit daimi bir mekanınızı hem var yani bu evet. çünkü şey üretim ve eğitim merkezi öyle sayılır ama ölçeği yeterli değil. Hem de bütün kenti siz aslında Biyana'nın kavramsal çerçevesine uygun olarak kullanabiliyorsunuz küratörlerle birlikte. O da bir kent Biener'in ana katılımcısı aslında evet. belki. Öyle bakmak lazım meseleye. Ama bu kez Peya ya da İpek evet. e, kentine ve Kosova'nın başkenti Pristin'e de yayıldığını görüyoruz. Hatta biraz e, açık radyo dinleyicilerini e, bilgilendirmek de gerekir. 1 Temmuz'da Pristin'e de açılışları oldu. Evet. Prizrende e, açılışlar, 17 Temmuz itibariyle oldu ve 19 Temmuz'da da e, Paya yani İpek Kentinde de özel e, proje açılışları olacak. 11 Eylül'e kadar da yolunuz Kosova'ya düşerse ki Türkiye'den gelmenin de çok kolay ve çabuk olduğunu da buradan vurgulamak isterim. E, o 11 Eylül'e kadar vaktiniz var gezmek için e, belki bir şey daha not düşmek lazım. Bir süredir güncel sanat anlamında dünyanın gözü e, Kosova'ya biraz çevriliydi. Bunun e, temel nedenlerinden biri de önümüzdeki yıl yani 2022'de Manifesta Avrupa Göçebe Biennial'inin evet. hakikate öyle European Nomad Biennial diyorlar. Göçebe Biennial'inin Pristina merkezinde e, organize edilecek olması. Siz de onlarla da işbirliği yaparak Tabii. anladığım kadarıyla Hı -hı. ilk ön açılışınızı evet, Pristina'dan önce Pristina'da Hı -hı. yapmış oldunuz. Biraz o kentlere uzanma yani Pristina ve İpek kentlerinde olan bir bitenden ve süreçten bahseder misin? Tabii. Şimdi kent diyoruz da biraz Türkiye'deki dinleyiciler için şunu söylemem gerekiyor. Kentlerin arasında mesafe bir saat arabayla. Bir saat 10 dakika yani bir semten bir semte gider gibi bir Ama uzun durum. kilometrelerde Tabii, aslında. 70, yani İstanbul kilometre trafiğindeki arası. mahalleden <gülüyor> mahalleye bir saat gitmek değil. 70-80-100 kilometrelere evet. çıkan mesafelerden Tabii, de ama yakınız yani. Ülke Hı. olarak küçük bir ülkeyiz. Onun için farklı şehirler farklı E, nefes alma alanları yaratıyor ve biz de bir şey, şehir e, biyenerli veya kent biyenerli olmakın dışında bütün ülkeye yayılabilme e, amacında olan bir yapıyız çünkü bir tek yaratıcı e, yer, kişiler ve yaratıcı e, oluşumlar prizinde olmak zorunda değil biraz prizne zaten prizne çoğunlukla prizne biz ona bir e, baş kaldırı Olsun hı hı. diye prizende yapmaya başladık ve çok zorlandık. Naprişne'de yapmaya başladıysak, yani başlasaydık çok daha kolay olurdu her şey. Çünkü bütün oluşum orada, bütün devlet yapılışı orada, bütün efendime söyleyeyim... Altyapı orada alt yapı, belki değil mi? Altyapı eş, eş zamanlı yabancı destek verebilecek tabii, ve tabii. kendilerini göstermek isteyen kuruluşların hepsi orada aslında. Ama biz ona bir karşı çıkış, biraz bu ne derler? Decentralizasyon şeyi bozmak. Decentralizasyon De diyelim ya da ademi yani, merkeziyeti. Ademi merkeziyeti evet. e, yapısı içinde biraz Prisren'de başlayalım dedik. Zamanla organik bir şekilde. Bu büyümeye başladık. Üçüncü edisyonda üç şehirdeyiz. Ve üç şehirde olmak çok farklı bir his oluyor. Mesela Prisdini'ye açılışımız olduğu zaman e, bugüne kadar e, ...bizimle aynı noktada belki de bulunmak istemeyen çoğu insanı kapsadığımızı fark ettik. Bir, bir köprü kurulmuş oldu çünkü biraz şehirler arası bazen şey olabiliyor... ...onlar oranın şeyidir, bunlar buranın şeyidir. Öyle bir niyette olmadığımızı gösterdik. Tamamen e, bütün Kosova'yı kapsamak niyetindeyiz. Belki de Makedonya, belki de Arnavutluk çünkü bunlar küçük küçük ülkeler. Ve zamanında bir şekilde kültürel bir birliktelik vardı... E, Yani Ernavutluğu dışarıda bırakırsak, Makedonya, Sırbistan olsun ama hepsi Yugoslavia'nın parçası şeylerdi. Ve ortak kültürel nosyonlarımız söz konusu ve farklı diller konuşulsa bile sonuçta o bir eskiden ortak bir nostaljik durum söz konusu. Diğer taraftan manifesta noktasına gelecek olursak, yani çağdaş sanat kısmında ben olumlu bir nokta olarak görüyorum manifestanın Pristina'ya gelmesini. Çünkü büyük tartışmalar var. Manifesta gittiği yeri de oradaki kaynakların bir kısmını nasıl kullanıyor falan. Bu noktada bizim biraz tezatlığımız <gülüyor> var kendileriyle <gülüyor> ve lok işte yerel olsun, genel hükümet olsun. Yani kendilerine manifest e ayrılan bütçe ve bize ayrılan bütçe arasında iki sıfır <gülüyor> fark, fark var diyebiliriz. O konuda biraz üzgünüz. <gülüyor> Onun dışında Çünkü daha yapılmamış bir iş hani Tenis. yapıldıktan sonra belki yapılanlar ve o kaynaklar nereye kullanıldığı sorunsalı belki sonra tartışılabilir ama en azından e, çağdaş sanat alanında gençlere bizim yaratıcı e, kesime <gülüyor> Kosova'nın e, olumlu bir şekilde yansıma yapacağını düşünüyorum manifestanın buraya gelmesi. En azından bir görünürlük kazandıracaktır. Bineriz ve de umarım Barış, çünkü biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş durumdayız. Aynen. Daha konuşacak çok şeyimiz var ama Barış Karamurço ile birlikteydim. Konumuz e, Prizren merkezli. Bu yıl Kosova'nın İpek ve Priştina kentlerine de uzanan, Övüldurmuşoğlu veya Navaşkan'ın küratörlüğünü yaptığı, Dünya'nın dört bir tarafından sanatçıların e, Kosovalı e, ev sahipleriyle diyelim, işbirliği içinde yeni işler ürettikleri, Vatife Journey, başlıklı Bienal. 11 Eylül'e kadar gezebilirsiniz. Gündemimizdeydi. Söz vermiş olayım önümüzdeki yıl manifestayı ele alacak bir program daha yaparız. Sizin de ne yapmaya devam ettiğinizi Otostrada Bienal'inde önünüzde neler olduğunu da tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ederim Barış. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan ve sunan Çelenk Bağda. Zorlu Holding Südülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.